Selam selam senin üzerine olsun dayı. <Gülüyor> Ey yüce dantvar ne habibi Kübra.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 Şemiz zatı hak meclisindes. Cümle alam, husnuna hayran, sen habib kibrası. Şanını tabjil için geldi huval hakul mu bir? Al burhan, şahidin Kur'an, sen Habibi Kibriya, Muhammed Mustafa'sın.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 Bu uh, hizmetin at şerifin, ruhu ferh eder. Mahazi lütfundan diler Habib Muhammed Mustafa'sın. Ey ey Hak nister fakun illa tabji net gi tahzimat subanesinamaz arkın di şah-i resul selam senin üzerine olsun daim ammada diyor ölümü evvelünü ahirin ila taciz edel sultanin resul hadis subhul aleyhi selavatul kul salatu selam senin üzerine olsun daim Ya Sayyid el mursali ve Ya İmam el mutaki Salatu selam senin üzerine olsun daim Ey Rahmetallil alemin Ey Hatamin Nebîn Ya Şefil Muznibîn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 Mustafa Hazretleri'lâ... ...Âl-u Ashabinin üzerindendir. Amîn. Allahüm... ...Salatu selam ebedi mahzi olan Habibin... ...ve Resulü'n-nebi akramin her şeyi mastari... Muhammedin, Muhammed'e Allahu aleyhi ve selam üzerinden olsun dayım. Allah inam ve iman da Allah cümlemizin şefaat-ı Resulullah'a hay ya Rabbi. Ya İlahi Efendimi Sertacı İbtihacimi Resulü Zişanımıza O zatında zatına tecellinden zahir olan ayn Hak bulunan Nurul Elvari sahibi ya alâ yehâr Güzelliğin aslın annesi fasiha sahibi kıldı gün resulü Akramına salatu selam olsun daim Ey Allah'ım cümlemizi şefaatine cemaline rahmet rızasına Lütufu ihsanına, nahil ve müşerref kıl Oço O çok sevdiğin Habibi Ekram'ın hurmatına, Aile, efratin, evladın hurmatına, O Divan-ı yüzü yüzün hurmatına, Meşayıf-i İkram'ın hurmatına, evliya hurmatına, Ya Rabbi ağrım evlana bizleri. Allah'ım sermedi, fazlû hesanın, hayr-ü bereketin, Tahiyatın, fazlû adetin, cihatın da mutahar. Ulunan aşrafı halkı insan ya ve mcmayı hakik ki iman ya atürüti tecelli <Sessizlik> et hasaniyai misafiri SubhanAllahî.